Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü'nün 25. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde yapılan 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri bu yıl toprağımız için el ele temasıyla Türkiye'de düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün Koordinasyonunda hayata geçirilen etkinlikler kapsamında tema vakfı çocuklar için toprak ve iklim atölyesi ve STK forumu olmak üzere iki ayrı forumun düzenlenmesini üstlendi. Açılışını iklim aktivisti çocuklar Atlas Sarafoğlu 12 yaşında ve Rüya Aygüneş'in yani 10 yaşında yaptığı ve 27 çocuğun katıldığı çocuklar için toprak ve iklim atölyesinde çocuklar toprak İklim değişikliği ve çölleşme arasındaki ilişki üzerine birlikte düşünerek toprağın ve iklimin korunmasına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli Türkiye'nin kuraklıkla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirtirken orman alanı artışında da başı çeken ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Atlas Sarrafoğlu Bakan Pakdemirli'den Paris Anlaşması'nın meclis tarafından onaylanmasını talep etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gönderdiği görüntülü mesajla atölyeye katılan herkese iklim kriziyle mücadelede elinden geleceğini yapacağına söz verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç aynı zamanda 16 Haziran'da da Türkiye'de Toprak Bayramı olarak kutlandığını ifade etti. Bu önemli günün aslında toprak konusunun tüm canlılar için hayati önemine dikkat çektiğini belirten Deniz Ataç, Çölleşmenin genellikle yanlış anlaşıldığını vurguladı. Deniz Ataç, çölleşme arazilerin çöle dönüşmesinden ziyade toprağın verimliliğini kaybetmesi, bitki örtüsünün yok olarak ona hayat veren toprağın yaşamsal önemi olan hizmetlerinin azalması anlamına geliyor. Toprağın üretkenliğini kaybetmesi, beraberinde kırsal fakirliğin artmasına, dolayısıyla geliri toprağa bağlı olan insanların, Göç etmesine neden oluyor. Küresel ölçekte son 20 yılda 10 milyon kişinin çölleşme nedeniyle göç ettiği tahmin ediliyor. Çölleşme dünyada karasal alanının %25'ini oluşturan 4 milyar hektar alanı 168 ülkede ise 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi bozulma uğruyor. Tarımsal üretimde ise gelecek 10 yılda %2 azalma olacağı öngörülüyor. Son 5 yıldaki gözlemler her yıl ortalama 5,2 milyon hektar orman arazisinin azaldığını gösteriyor. Türkiye'de ise arazi üretkenliğinin azalmasında erozyon hala en başta gelen sorun olarak dikkat çekiyor. Tarım arazilerinin %59'u, meraların %64'ü, orman arazilerinin %54'ünde çeşitli şiddette erozyon görülüyor. Elezion'un yanı sıra arazi tahribatının nedenleri arasında tarım dışı kullanımlar nedeniyle yok olan tarım arazileri, anız yapma, yanlış toprak işleme ve sulama, yanlış tarımsal uygulamalar ve vahşi madencilik yer alıyor. Arazi tahribatının yani çölleşmenin sonucu doğrudan insan refahının ve yaşam kalitesinin azalması. Bu nedenle ağaçlandırma, ıslah çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tahribata uğramış arazilerin rehabilitasyonu ve doğal varlıklarımızın korunması hepimizin görevidir. Bu sorumluluğu sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de taşıdığımızı unutmamalıyız, dedi TAMU Vakfı Genel Müdürü Deniz Ataç. Dikili Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen ve Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen Ege Egeçep adına çevre avukatı Arif Ali Cangı, Ve Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel konuşmacı olarak katıldı. Dikili Belediyesi'nin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen bu panelde moderatörlüğü Dikili Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Nurten Gülten Çalık yaptı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili'nin Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven ve Ege Çepten'de Kimya Mühendisi Ertuğrul Barka paneli izledi. Panelde Bergama ilçe merkezine 20, Dikili ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan ve soruşturma kapsamında TMSF'ye devredilen çukuralan altın madeninin ne dair ÇED olumlu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi ve bölgesel çevre sorunları konuşuldu. Çukuralan altın madeni bu bölgede bir sorun olmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi proje yürütücülüğünde düzenlenen İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali'nde Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine uyumu ve küresel iklim değişikliği konuları görüşüldü. Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferanslı küresel iklim değişikliğinin etkileri başta olmak üzere Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine uyumu, balıkçılık ve iklim değişikliklerinin etik ve ahlaki boyutları başlıklarla ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu küresel iklim değişikliği üzerine CNN Türk meteorolojisti Bünyamin Sürmeli ise iklim değişikliğinin ahlaki boyutu üzerine konuştu. Küresel ısınmanın dünya için aslında doğal bir süreç olduğunu, asıl sorunun hızlı ısınma olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, sıkça karşılaştığımız hortum, sel, yangın, toprak kayması gibi afetlerin yanında hidrometeorolojik afetler de yaşanıyor. Bu afetlerin başlıca nedeni ise dünyayı hasta eden mikrop olarak gördüğümüz insanlar. Dünyada iklim değişikliği dediğimizde bunu sadece kutup ayılarının sorunuymuş gibi algılıyoruz. Ancak iklim değişikliği sadece kutup ayılarının meselesi değil, tüm dünyanın meselesidir dedi. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği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 Yaşam için teknoloji. Açık Radyo program destekçisi olun. Bilvea daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.